Fatır 16. Sohbet 34. Ayetten itibaren E'unzu billah, e'unzu billah, e'unzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vehlül <gülüyor> ukleden min lisani yefkahu kavli Vema tevfi ki illa biled. Subhanak la ilmelana illa məllamtena. İnnek ant alimul hakim. Vlqad ysrna Qur'ana lizikr. Fhal min muddakir. Al salat ve salam Rasulullah. Al salat ya Esselatu vesselamü aleyke ya seyyid el-evvelin ve'l-ahirin rabbil Evet, Fatır suresinden devam ediyoruz. Bugün 34'ten itibaren devam edeceğiz ama her zaman yaptığımız gibi önceki bir iki ayete bir, bir birkaç dakika konuşacağız, kopukluk olmasın diye. Sonra devam edeceğiz. Geçen haftanın en önemli meselesi Kur'an'ı yani kitap dolayısıyla Kur'an'ı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras verdik. Burada miras vermenin öneminde durmuştuk. Yani miras verdiği geçen hafta çok vurguladık ama yani hani biraz önemini itibaren tekrar söylemek istiyorum. Yani Kur'an'la ilgilenen, Kur'an'ın derinliklerini anlamak ve bunu yaşamak isteyen. Hani ayette diyoruz ya okurken duamızda da vardı. Yani biz Kur'an'ı çok çok kolaylaştırdık diye Rabbim yemin ediyor bir de vurguyla söylüyor. Ama zikir için yani öğüt almak için. Düşünmek için, yaşantıya geçirmek için diyor ya. İşte bunun çabasında olan, e, Kur'an'ın peşine koşan, e, müdebbir olan değil mi? E, tedris eden onu, yaşantısına geçirmek için ders gibi işleyen e, bir anlamda Kur'an'ın varisi olmuş oluyor. E, gerçekten çok önemli bir kavram. Yani geçen ayetlerde gördük hatırlıyorsunuz. 29. ayette vardı namazı dosdoğru kılarlar diyordu ya kalması salata bir öncesinde gerçekten Allah'ın kitabını okuyanlar diyordu yani namazdan önce Kur'an'ın geçmesi çok ilginç yani yani namaz çok çok çok çok önemli bir şey. Bir Müslümanın yani kazaya bile bırakmaması lazım, vaktinde kılması lazım, çok konsantre, dikkatli yapması lazım. Amenna hepimiz yapma gayretindeyiz, ee, olacağız inşallah. Ama bundan evvel kitabı okuyanlar diyor. Yani demek bu kadar önemli bir şey. Yani biz anlamasak bile, anlıyor zannese eksik bile, anladığımız kadarıyla bile eksik taraflarıyla çok önemli e, bu yüzden o miras verdik çok önemli yani Rabbim e, değerli bir şey miras verilir miras diyor yani bu kelimeyi biraz düşünürseniz anlarsınız e, bir de kime miras yani emanet bırakıyor gibi oluyor aynı zamanda buna dikkat etmek lazım ve onu istafayna demesiyle de e, seçilmiş olan kullar manasında e, kullanıyor bu da ikinci bir e, lütuf e, bunlar kimlerdi bu zümleler ibadinnâ demesinden bizim kullarımız demesinden daha sıcak bir ifade. Minhum zalimun li nefsi. E, nefsine zalim olanlar var. Burada biliyorsunuz eğer direkt zalim geçseydi e, kurtuluş imkanı yoktu. Nefsine zalim olma durumuyla beraber bir şey var. Ee, hani Yunus Aleyhisselam'ın ve Adem Aleyhisselam'ın duasını hatırlayacak olursanız, ben kendi nefsime zulmettim. Yani peygamberin bile bu ifadeleri, peygamberlerin bile böyle ifadeleri var. Demek ki müminin hayli hayli olur. O grubu ifade ediyor. İkinci grup muktasit olanlar, yani iktisatta davrananlar. Bunun kökü vasattı, orta anlamındaydı. Hani siz vasat bir ümmetsiniz diye deniyor ya orada. E, orta yolda giden, sağ, yani ifrat ve tefrite fazla kaçmayan, gerekleri yerine getiren, ortalama ve olması gereken bir ümmet e, olma durumu var burada. Bu vardı. Üçüncüsü de sabık ifadesi vardı. Sabaka geçmekti biliyorsunuz. Müsabaka bu kelimeden geliyordu. Geçme mücadelesi. E, sabıklar vardı. Bil hayrat. Hayırlarda e, ya da hayırlarla öne geçen. Ama bi iznillah ifadesi vardı. Onu sonra döneceğim. Demek ki zalim, vasat olan ve öne geçen olarak üç grup var. E, bundan bahsediyordu. Yani kitaba miras olan Kulları. Bakın burada da bir şey daha geldi aklıma. Yani burada aslında Müslümanlar anlatılıyor. Ama Müslümanların sıfatı kitaba varis olmaları. Yani Müslümansa kitapla ilgilenecek. Bak şu an daha iyi anladım bunu. Çünkü burada nefsine zulmeden orta yolda giden, ileri diye üç grup var. Bu Müslümanların sıfatları işte biz diyor Kur'an'ı miras bıraktık diyor. Yani niye ilgilenmiyorsunuz? Niye sahiplenmiyorsunuz? Yani niye Kur'an'dan bu kadar uzaksınız? Değil mi? Daha şu an anlamı daha şey oldu belirgenleşti işte. Bu ise çok büyük bir lütuftur derken hem Müslüman olmak büyük bir lütuf hem seçilmiş olmak büyük bir lütuf hem de Kur'an'a varis olmak çok büyük bir lütuf ee, ve en son lütuf kelimesi hayırda öne geçenler olduğu için yani aslında sıralamanın şöyle olması gerekiyordu. Hayırda öne geçenler vasatlar ve nefsine zulmedenler. Evet. Fakat e, Zalike huvel fadlul kebirin en yakın olan hangisi Geçine sabıklar. Edelim. Yok yok evet. sabıklar ilericiler. Yani sıralama olarak düşün buraya. İşte en büyük lütuf da bu. Ya, ya da bir işaret Ama Rabbim hani diğer gruplarında e, Taltif etmek için e, Bunu o kadar ayırmamış Yani Müslüman olmak Başlı başla büyük nimet. Tabi biz hepimiz Müslüman olduğu için bu şeyin farkında değiliz Ama geçen hafta konuştuk eleye eleye gittiğimizde Hani geçen hafta elebe yaptık ya Geriye bir avuç insan kalıyor zaten e, onun da sabıkları var. Yani bir avuç insanın da bir avuç insanı var. E tabii ki bu çok büyük bir fadıl olmaz mı? Fazilet olmaz mı yani? Bu başlı başına büyük bir şeydi. Burada bir iki şey söylemek istiyorum. E, bir hayrat diyor ya orada. Hayrat ne demek? Bizim günler hayırlar manasında geliyor. Hayır kelimesine baktım. Bakın birebir manası değil. Yani şer'in zıttı olan hayır... E, ihtiyar kelimesi var doğduğunuzu bilmiyorum muhtar ihtiyar hayla, yani hıyla e, bu seçme ile alakalı mı gelir irade, i̇rade yani seçme durumunda e, şeyi var mesela kasas 68'de e, ve hicir olması lazım 33-66'da bununla şey var yani biz seçtiklerimizden e, kullar diyor bakın bu direkt manası değil hayır kelimesinin diğer manalarıyla oluyor. Şu anlama geliyor. Sabıklar öne geçenler ama bil hayrat. Yani seçimleriyle tercihlerinin sonucu olarak neyi seçiyorlar? Hayrı seçiyorlar. Daha önceki sohbetlerde konuştuk hatırlarsınız. Hep insan iki yol iki seçenek arasında duruyor iki yolda. Bu son şeyler de var. Biz de ona iki, iki göz, iki dudak, bir dil vermedik mi? Ve ona, efendim, evet Beled suresinde. Ve ona iki yıl göstermedik mi diyor, gideceği. Bu ne demek? Hep iki tercih edilecek yol var. Yani sağdan soldan gibi bu yol, bu yol, bu yol, bu yol. Hani bu şeyle ilgilenenler bilir, matematikle ya da bir şeyin. Bilgisayarın temel felsefesi de budur. Hep bir sıfır, bir sıfır, bir sıfır. Hep bu bir sıfırlarla gidiyor. Yani milisaniyeler içerisinde bir sıfırların iki yolu, hayır ve şer tercihleri var yani. İşte bunun sonucunda olarak hep hayrı se seçer tabi insan. Hep hayır. Sonuçta sabık olma ihtimali var. Yani hep onu seçiyor. Seçimleri hep doğru oluyor yani. Allahu Teala da bu seçimlere bu hayırları seçmesine ödüllendiriyor hidayet mekanizması devreye giriyor hani bana bir adım gelene on adım gelerek lutfunu ziyadeleştirerek işte bir iznillah dediği o ona faziletiyle başka imkanlar veriyor. Bunu hatırlarsanız nefis konusuna bağlamıştık. Bu hayırda öne geçenler arkadaşlar birinci de konuda geçen nefislerine zulmedenler kısmında nefis kelimesi geçiyor ya e, sabıklıkta da öne geçenler işte bu nefis mertebelerinde dikey olarak aşama kaydedenler manasına da geliyor. Yatay olarak değil de dikey olarak. Yani bir anlamda nefislerini değiştirenler terbiye ve teski etmenin daha maksimum değerleriyle e, bu var. Hatırlıyor musunuz şeyde hani e, dağlarda yollar var demiştik. Allah muhtelif yollar yaratmıştı. Aynı zamanda eee var e, dabbelerden değil mi insanlardan dabbelerden ve enamdan çeşitli renkli şeyler muhtelif renklerde çeşitlilik var etmişlerken buna biraz değinmiştik. Yani insandaki esma tecellilerinin bir sonucu olarak nefislerde de bir farklılık var. Allahu Teala bu aşamalarıyla orada bir misaller veriyordu. Onu bu konuyu buraya taşırsak nefsine zalim olanlar Gereklerini yapmayanlar, vasat olanlar, biraz daha gereklerini yerine getirenler ama sabık olanlar da bir fazlasını yaparak lefis kademelerini yukarı doğru atlayanlar. Bu anlamda çok kıymetli. Şimdi burayla ilgili bir şey okuyacağım. Ee, bir e, şey var. Bu e, hikaye var. Kabul Ahfar diye bir kişi var. Bu Kabul Ahfar daha evvelden yani bu sahabi efendimiz ama önceden Musevi yani Yahudi o devirde yaşıyor ve sonradan Müslümanlığı seçiyor. Ona sorduklarında şunu diyor. Birkaç evrak yani sahife hariç babam bana Tevrat'ın tamamını okuma imkanı verdi. Yani babası oğluna Tevrat sayfaları veriyor. Kitap haline vermiyor da sayfalar veriyor. Ama birkaç sayfasını eksik veriyormuş. Bir gün babam bir ihtiyaç için dışarı çıkınca ben o sayfalara baktım. Ve orada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin niteliklerini ve Allah'ın kıyamette onları yani Müslümanları üç sınıf yapacağını gördüm. Bu sınıflardan biri hesapsız cennete girecekler. Diğeri kolay bir hesabe tabi tutulacaklar ve cennete girecekler. Bir diğeri ise yani üçüncü grup ise melekler ve peygamberler şefaat edeceklerdir. İşte ben bu hakikat karşısında Müslüman oldum. Bakın daha Kur'an okumuyor. Tevrat'tan Müslüman oluyor. Ve belki ben bu birinci sınıftan olurum. Şayet birinci sınıftan olamazsam ikinci sınıftan olurum. Yahut üçüncü sınıftan olurum dedim. Sonra Kur'an'ı öğrenip okudum ve bu üç sınıfı Kur'an'da şu anki ayeti şey yapıyor. Sonra kitabı kullarımın arasında seçtiklerimize verdik. İşte onlardan bu üç grubu sahibiyim şimdi. Ayeti kerimelerini buldum diyor. Yani biz bu hikayeden de e, e, daha şeyde bile, e, Tevrat'ta bile... Bu Müslüman olacak olan bu üç sınıftan üçünün niteliklerini görüyoruz. Bunu niye anlattım? Hani bu üst sınıf bütün insanlık mı, Müslümanlar mı diye tereddüt edilmiş de bunu gördük. Bir de bu halisten neyi anlıyoruz? Yani buraya göre bir, Tevrat'a göre bir, Kur'an'a göre son kısım, 3. kısım hangisiydi? Sabikun. Öne geçenler. Bunlar demek ki hesapsız cennete girecekler. konumuna geliyor. Neden? Onunla geçen arkadaşlarla konuştuk. Şimdi belirli bir nefis kademesinde mükellef tutuluyor. La yukellifullahu nefsen illa vusaha. Yani sen ondan mükellefsin. E kardeşim sen onun bir üstüne çıkmışsın. Kat atlamışsın. Nefsini değiştirmişsin. Ya yani hesap farklı olur tabii ki. Yani ikinci sınıfın derslerinden sen sorumlusun. Öyle bir yapıyorsun ki üçüncü sınıfı geçecek derecede şey istiyorsun. Ya hoca seni artık yani neye göre hesaba tutsun? Yani kurtarma sözlüsüne mi soksun seni? Sırat köprüsünü anlatırken de bir nebze değindiğimiz ona. Evet. Birisi oraya köşk kuruyor, öbürü... Tabii tabii. Bitiyor, öbürü Bu sırat, sırat köprüsünü köprü. anlatırken de hani kişiye göre değişen bir sırat köprüsünün ahirette olduğu şey yapmıştık. Yani kıldan işte, kıldan... Ince kılıçtan keskin diyor. Üzerine apartmanlar yapasım geldi diyor Yunus Emre. <gülüyor> yani e, kime göre, neye göre? İşte buna göre e, geçiliyor. E, bir şey daha söylemek istiyorum. Ya birkaç dakikada geçeriz zaman demiştik ama işte yani bu e, yani işliyoruz ama sonra onun hakkında tekrar düşündüğümüzde bir şeyler ortaya çıkıyor. Bakın. Yukarıda zalim kelimesi tekil gelmiş. Zulmedenler değil. Aşağıda orta yolda giden var diyor bakın. Gidenler demiyor, çoğul demiyor. Orada da sabık geçmiş, öne geçenler. Bu da tekil gelmiş. Bak buna Ebu Leys diye bir alim var. O demiş ki işte bu cennete gireceklerin yani ee, bu üç tarafın mümin olduğuna delil vardır diyor. Şimdi bunlar ayetin sonunda bakın o ne diyor? Ee, 33. ayete bakın. cennetu adin yethuluneha derken de onlar adın cennetlerine gireceklerdir diyor. Bak çoğul kullanıyor burada. Demek ki bu üç sınıfta bir şekilde cennete girecekmiş. Yoksa bunu Arapça bilenler biliyor müfret müsenna ya da Cemmi olarak kullanması lazım dost sınıfları yani Zalim zalim mu ne demesi lazım da ya da şey demesi demek zali matü demesi lazım zali demesi lazım da Pardon aniden giriyorlar ya Aynen. bu şekilde olması lazımdı ya da ikinci kısımda yet huluneyi de Aynen ikili ya da tekli kalıpla gelmesi lazımdı. İşte Kuran'ın incelikleri yani bunlar giriyor. Fakat burada bir şey var. Cennet de çoğu gelmiş. Bak Adim cennetine gireceklerdir demiyor. Dikkat çekti mi ne? cennetleri ne diyor? Nekral olduğu için mi? Yok, şöyle nekralıklı onu vurgulamıyorum. Onun da farklı bir manası olabilir de nekr olmasının. Neden e, biz hani bizim bildiğimiz adin cenneti var. Tek cennet var. Diye. Tek cennet var. Tek adin cenneti olarak biliyoruz. Hayır demek ki adin cennetleri varmış. Bunun manası ne biliyor musunuz? Hani nefis kademelerinden bahsetmiştik ya. Cennet yedi kat ya. <gülüyor> yedi tane nefis kademesi var. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat bunlar. Yani herkesin nefsinin tekabül etti, tekabül ettiği bir cennet var. Tekabül ettiği bir nefis <gülüyor> sınıfı var. Tekamun ettiği bir kat var. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. Tasavvuf kitapları okursanız bunu şey yaparsınız. Demek ki her katın cenneti ayrı. Herkesle beni karşılığı da gayet var zaten. Evet bundan var. alakalı. Yani ikinci mesela ikinci kata böyle tasavvuf şeylerde mesela hayvanlar açar. Mesela köpek nefisler, kedi nefisler var, evet. köpek nefisler var. Yukarı doğru ayı nefisler var. Koyun nefisler var, at nefisler var. Bunlar değişik şekilde gidiyor. Tasavvuf kitaplarını okudursanız görürsünüz burada. Herkes kendi katının cennetine gidecek. İşte bunlar cennetler oluyor. Her katının adin cenneti varmış demek ki. Buraya gidecek. Bu da işte nefislerine zulmedenler dediği için nefisle alakalı bunun da açıklaması. Adin kelimesi de Türkçe'de bir şeyde kullanılıyor. Maden. Maden adin kelimesinin olduğu bir ifade. Şu demekmiş adin bir yerde yerleşik kalmak ama o kaldığın yerde huzura kavuşmak. Teskin olmak manasına geliyormuş. Yani cevher de. Maden cevherleri de orada bulunuyor ya, gizli olarak yerleşmiş bulunuyor. O yüzden maden deniliyormuş. Yerleşik bulunan, gizli olarak yerleşik bulunan, yeri sabit manasında. Yani insan o cennete gittiğinde adın cenneti o. Huzur bulacak, rahat bulacak, oradan çıkmak istemeyecek yerleşeceği bir alan. Zaten onunla ilgili başka bir kelime de var, onu söyleyeceğiz. İşte bu adın cennetleri denmesi de onun sebebi de o bunu da bir e, aradan söylemek istedim zülmelendirin de cennete gitmesini burada Cenab-ı Hak buyuruyor yani bu esas büyük bir nimet yani Tabii. büyük bir nimet Çünkü bakın, yani bakın burada diyordu ya hani bu sonradan Müslüman olan Hı. Yahudi diyordu ya 3. sınıfa ne diyordu bakın biri hesapsız cennete girecekler Diğeri, diğeri kolay bir hesaba tabi tutulacaklar ama evet. yine hesap var. Efendim. Üçüncüsü melek ve peygamberlerin şefaat edeceği, şefaat Efendim. edeceği. Ya burada sanki öbürü daha avantajlı gibi duruyor ama öyle değil. Efendim. Peygamber Efendimiz ne diyor? Benim şefaatim diyor ümmetimden diyor. ağır günah iş, büyük günah işleyenler keba'ir deniyor. Kebair işleyenlerin üzerinedir. Yani bu da bunun ispatı gibi oldu. İşte bu da Rabbimin çok büyük bir lütfu. Yani Müslümansın belirli bir aşamalar sonra gerçi aşamaları da hafifleştirmek istemiyorum. Kolay değil o ahiret sahneleri daha evvel konuşmuştuk ama bir şekilde Allah'ın lütfu keremiyle cennete girmelerinde burada bir müjdesi. Hani hesapsız cennete girip girmeme meselesi var ya ayetlerde delilleri falan var mı diyor? İşte bunlar aslında onların bir e, şeyleri yani. Hadislerde bu çok net bunlar. Hani arşın altında gölgelenecekler ne yani? E, aşağıda kıyamet kopuyor, sıkıntı var. Onlara orada bir şeyler ikram ediliyor. Ah buyurun sizi şöyle olan. Karşılıklı tahtlar üzerinde oturuyor. Peygamberimiz çok net hadisleri bunlar. Ama e, işte ama bunu diyorlar Kur'an'da karşılığı yok. E, ya yani işte dikkatli baktığın zaman görüyorsun. Yüzeysel baktığında görmüyorsun. Mealinden Kur'an okursan göremezsin. E, i̇çine biraz girmek gerekiyor. Evet. Hadi devam edelim. <gülüyor> e, daha otuz üçteyiz. E, yuhallevne orada süslendirileceklerdir bunlar. E, fiha min e, esavir esavir bilezikler min zehebi altında ve luklu e, inciden ve libasuhum fiha harir. Harir biliyorsunuz ipek demek. Fakat orada fiha kelimesinden neye çıkarmıştık biz? Orada giyecekler. Yani burada yok. Bunun e, Kur'an'daki ifadesiydi. E, bunu şey e, Bunun e, şeyini yapmışlar. Hatta güncel bir konu var, bir kitap var. Size bir sır vereceğim diye de tavsiye ederim çok ilginç bir kitap. Şu an en çok satanlar listesinde, bayağı bir ünlü olacak. Orada e, işte biraz geçen hafta bahsettiğim ipek böceğinin canlı canlı kazana atılarak Hı. öldürülmesiyle Hı. ipeğin devamlılığının bozulmamasıyla e, ipeğin yasak edildiği yine. Ama bunun yapılmadan kozanın kesilerek e, ipek böceğinin kurtarılarak yapılan ipeğin helal olduğuyla ilgili bir görüş var. Katılıyor muyum katılmıyorum Bunu söylemiyorum. Hani burada bir şeyi var. ifadesi var. Ama bence daha derin manaları olduğunu düşünüyorum onu. Bunu hadi bir gitme. Bir... Yani. Evet yani şüpheli Müslüman şüpheli şeylerden de kaçınandır. Yani giymesen ne olur? Kendine kılıklı. <gülüyor> Değil mi yani? Ya. Ee, Şartı kesersen <gülüyor> evet. iyi, iplik çıkaramaz. İşte bir var, şekilde yani yapıyorlarmış bir şey. onu. Evet. Şimdi 34'e geçiyoruz evet. inşallah. Şimdi cennete girdiler. Yani Süslendiler. Yani Allah tövbe Onlar diyoruz girdik. İnşallah. Yani girdiler demeyeyim yani Allah hüsnüzlerdi kabul burustun inşallah girdik. E, süslendik bileziklerle incilerle ipekleri de giydirdiler e, melekler elhamdülillah ve orada diyorlar ki bak ve galu. Aslında e, neyse ayete başladık bir okuyalım önce Bismillah ve Galu elhamdülillah <gülüyor> elhamdülillahi lizi eshab anna El inne Rabbenelafurun şekur. Bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun derler. Derler değil aslında o, derler diyelim. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayıcı ve şükre layık olandır. Tık gidelim ve galu ne demek? Dedi. Derler değil. Fiili mazi. dediler Burası ilginç gelmedi mi size? Daha bu olay yaşanmadı. E niye geçmiş zaman kullanılıyor Kuranda? Kur'an'ın şeyinde var diyorlar. Bu şekilde bazı misaldeken Allahü Teala meczazlar yani bu şekilde olmuş gibi de söyleyebilir. Yani şeyde... Allah'ın indinde zaman yok. Bize göre zaman var. Allah indinde her şey olup bitti. Bir de tayy zaman denilen olay var. İşte zamanın izafi olması olay var. Şey e, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bile Miraç'ta gördüklerini anlattı değil mi? Yaşandı mı bunlar? Yaşanmadı. Nereye gitti? <gülüyor> Farklı bir zamana gitti. Bakın e, Miraç tayy mekan değildir. Tayy zamandır deniyor. Deliyor değil öyle yani. Buradan şey Mekke'den Yatay olarak şeye gidilmesi Mescid-i Aksa'ya gidilmesi e, tay mekan diyelim ona hadi Ama yukarı gidiş tay zaman Çünkü deniyor ki döndüğü zaman yatağı sıcaktı daha Yani bu tay mekan olsa O kadar olaylar yaşandı sıcak olmaz tay zaman. Yani zamanda ileriye Ya da geriye Aslında iki şey aynı şeydir e, Yuvarlak bir dehir anlayışı içerisinde gidiliyor Burada da işte buna göre Dediler yani oldu bitti olay Rabbim o sahnelerden anlatıyor bize bize göre yaşanmadı dediler elhamdülillah hamd Allah'a mahsustur e şimdi neden elhamdülillah diyorlar. Allah'a bundan. Yani hani biz isimleriz. hamd derken ne şey yapmıştık? Ham, bizim bildiğimiz manada işte şükür manasında falan değil. Yani yüksek idrakla söylenen bir şey aslında. Gayretle, tefekkürle. Aman ya bu nasıl sistem? Aman ya nasıl yaratmışsın? Hatırlıyor musunuz Sebe Suresinin birinci ayetleri çok güzeldi onda. Ahirette diyor, ham, ahirette de ham ona mahsustur. Yani dün aman ya nasıl bir teknoloji bu, nasıl bir e, sistem bu böyle. Hani bizim e, o halogramik e, şeyden e, kainat sisteminden bahsetmiştik biraz arkadaşlarla. Bu dünya basit. Yani bu e, küçümsemiyorum ama. Asıl e, hayata göre basit olması gereken Abi, yüksek idrasi güzenekler. Oradan buraya baktığımızda basit. Orası muhteşem. Görünce elhamdülillah. E bir de cennete giriyorsun. Bir üstüne. Bir de başka bir ifade edemezsin. Ya, bu. Yani elhamdülillah bu şeydir. Sistemdeki güzellikleri görüptür. Allahu Ekber zatına şaşkınlıktır. Elhamdülillah sistemine şaşkınlıktır. Çünkü Allahu Ekber secdede. Mesela o bilgiyi söyleyeyim. Mahlukat ilk yaratıldığında tabii özellikle Peygamber Efendimiz ilk dediği söz neymiş biliyor musunuz? Allahu Ekber. Sonra Elhamdülillah. Sonra Subhanallah. Tabi bizim idrakımız aşağıdan yukarı olduğu için biz önce Subhanallah, sonra Elhamdülillah sonra Allahu Ekber diyoruz. Ama oradan geriye dönüşte önce Allahu Ekber. Çünkü zatı görüyor. Sonra bakıyor kendindeki zat tecellilerini esma tecellilerini ve sistemdekileri görüyor. Elhamdülillah diyor. Sonra da aşağı doğru inerken hani tabii bir kopma var, aşağı doğru kopuşma. var. Sübhanallah diyor. Ya Rabbi sen süpansın ben eksikliyim. Sistem eksikle. Ama e, bu şey ama biz e, bunu ne yapıyoruz? Aşağıdan yukarı bu kademe ile e, yani, gidiyoruz. İşte orada evet. elhamdülillah diyor sistemi görünce. Yani ve o Allah'ın faziletini, ikramının maksimumluğunu görünce. Ne diyor bir de? Ellezi Allah'ı tanımlıyor şimdi. Allahı evet. Allah'a hamdolsun. O Allah ki öyle ki Zeheb'e gitmek Eheb'e gidermek. Giderdi. Neyi? Anna bizden Anna bizden giderdi. Neyi? Elhazen Hazen Türkçede de kullanıyor. Hüznü giderdi. Neyi yani bu gidermek ne? Giderdiği şeyini Allahu Teala'nın. Ee, yani şimdi aşağıda olanları görüyorlar ya. Evet. Aşağıda olanların hüznünü görüyorlar. Bizi bundan giderdi. Değil mi? Bir de bir yorum var hoşuma gitti. Şuraya not almıştım. Kimin o? kadar çok not aldım ki. Ha İbni Abbas'ın bir e, yorum var. Günahın hüznünü giderdi. Hmm. Şimdi, evet anladığınız gibi. Yani şimdi Müslüman niye bunlar nihayetine? Ya biz bu kadar günah işledik şey yaptık ya Allah'a saygısızlık ettik baş, sisteme baş, saygısızlık baş. etti. O utancın <gülüyor> hüzdünü giderdi. Çok yani hesabı nasıl vereceğiz <gülüyor> bilmem ne. Ya öyle bir ikram ediyor ki mesela af neymiş arkadaşlar biliyor musunuz? Af işlenmemiş duruma getirmekmiş. Günah işlenmemiş gibi affediyorsun. Yani ben seni affettim ama içinde hala olan bu geçmişte şunları yapmıştı. Bu af değil. Mesela birine barışıyorsun ediyorsun ya eğer geçmişe ait hala içinde mırık çırık varsa unutamıyorsan o kızgınlık varsa atamıyorsan içinden yani kara deftere yazmışsa o af olmuyormuş. Af işlenmemiş gibi kabul ediyormuş. <gülüyor> i̇şte Allahu Teala cennette öyle. Yani hüznü giderdi ya siliyor senden otur tür şeylere. Bir daha şeyde de siliyor. E, Beyinler de siliyor. Evet. Tamam Silin ya da, oradır. O, i̇şte şey onu anlıyorlar, şey. anlıyorlar. Hüznün giderdin diyorlar ya. Kişiler onu anlıyorlar. Elhamdülillah hüznü giderdin hüznün benden. Şey. Ya Rabbi. Yani hallerindeki o güzelliği de hissediyorlar. Bir de ikramlı da o yaşanılan tehlikelerdeki şeyi giderildiğini görünce hüznü giderdin diyorlar. Benim bir yorumum daha var. Allah. Şimdi bakın insanlar bu dünyada böyle küfrederek, örterek üzerine yaşıyorlar ya. Ahirete gittiklerinde gerçekleri görecekler ya. Şimdi ikinci suhura üfürüldü, dirildi. E orada Allah'ın bir çeşitli, bir şekilde tırnak içinde zuhuru var orada. Altekam'da yani da soruyorlar ya ahirette Allah görüye görecek mi? Evet e, diyor. E, sizin e. ayı seyrettiğiniz gibi orada olacak. Yani biz mahiyetini bilmiyoruz ama göreceğiz. E şimdi bu kafirler de orada olmayacak mı? Ha bir hesaba hiç götürülmeyecekler. Onların yüzlerine bakılmayacak duruyor. Onlar ayrı. Onlar o meydana bile giremeyecek. O meydana girip Allah'la bir şeref olmak bile Onları yüzüne bile bakılmayacak. Onlar konuşulmayacaktır bile de diyor. En kötüsü onlar. Herifliktir diyor. Herifliktir diyor e şimdi ediyor. hesaba geldi. E, bunun içinde Müslüman olmayanlar da var. Eyvah biz neleri kaçırıyoruz ya. Evet. Biz nelerden mahrum olacağız ya. Biz ne yaptık ya. E bu hüznün daniskası aslı değil mi bu yani? İşte bizden hüznü gideren Rabbimize hamdolsun. Çünkü orası selam yurdu. Selam bizim anladığımızdan daha farklı bir şeydir. Selamun kavlen min rahim diyor Yasin suresinde. Yani orada selam vardır. Selam Allah'ın cemaliyle ilgili bir kavramdır. Buradaki yansıması, dünyadaki yansıması farklı. Aslında biz selamu aleyküm derken bunu bir ağabeyim de söylemişti. Çok basit algılıyoruz yani o selamın aslı senin üzerine olsun yani cemali bir yansımanın tezahürün dua ediyoruz ona e, hafife alınmaması gerek bir şey e, ve diyor herkese de söylenmemesi lazım aslında hani kızılıyor ya bir mekana giriyorsun selamın aleyküm almıyorlar vermek öyle merhaba de orada neden yani kıymetini bilmiyor. Selam aranızda yaygınlaştırım var da tamam da e, kıymetini bilmeyecek kimse da o Allah'ın es selam esmasının da yansımasının talep etme yani. E, neyse o konulara girmeyelim. Evet hüz bizden hüzlü gideren Allah'a da hamdolsun derler. İnne rabbene legafurun şekurun. Bu ifade Aynı şey nerede geçmişti? Otuzuncu ayette. Hemen birkaç e, ayete e, e, yanındaki sayfanın sonuna bakın lütfen. Yanındaki sayfanın en sonuna. En sonuna bakın. İnnehu gafurun şekurun. Şüphesiz o çok bağışlayanlar şekurdur. Burada ne demiştik hatırlıyor musunuz? Ya yukarıda gafurla ilgili hiçbir şey yok ki affetmeyle ilgili. Neden gafur dedi? Yani yine de bir şeyler var. Affederek Allah öğretiyor. Şekur da ee, hatırlıyor musunuz orada işte cemalini gösteriyor ya allah Teala ikram olarak cennette ona şükrediliyor yani eşşekur ne demek biliyor musunuz arkadaşlar az bir şeyin karşılığını çokça veren manasına da geliyor evet az amelle çok işi ibadet minnettarlık duyuyorsun onun karşılığında ikram etme isteği duyuluyor bu bizde olanı bahşiş verme gibi dedik hatırlıyorsunuz hizmetten memnun oluyoruz bahşiş veriyorsun bu şekur kızım çok başarılı, saygılı ona para veriyorsun. Bu şekurun bizdeki tecellisi. E Allah-u Teala'daki aynı kelime kökleriyle tecellisi ne? Kullarına minnetler oluyor. E patronda o gani olan o, kerim olan o, hazinenin sahibi o kendini ikram ediyor. İşte innehu gafurun şekurur. Bu ayete gelelim. Ama burada ne diyor 34'te? İnne rabbena le gafurun şekurun. Bakın orada gafur kelimesinin önünde bir tane lam harfi var. Bu lam ne? Arapça bilenler bilirse buna tekit lamı deniyor. Kuvvetlendirme, pekiştirme lamı deniyor. Bunu parantez için de ben de açıklayayım. Lamu muzahlaka deniyor buna. Ee, Kayhan Bey, e, Mehmet Bey eski talebeler olarak sesleneyim ona. Şöyle, başında inne olmasa evet. bunun le rabbena gafurun şekurun olması lazım. Ama başa inne gelince o lam ileri doğru kayıyor. Muzahlaka zaten kayma, kayanla ka anlamına geliyor. Manası daha da pekişiyor. Yani inne Rabbena gafurun şekür olsa da kuvvetli. Ama gafurun şekurun olunca daha bir kuvvetli. Peki şunu soracağım, niye lamın geldiğini size e, göstermeye çalışıyorum inşallah. 30. ayetteki inne hu gafurun şekuru kim diyor? Kendini, kendini, Allah, diyor. Allah diyor. Yani Allah kendini tanıtıyor. Yani kendi kendini tanıtıyor sisteme bizlere. Allah gafurdur, şekur diyor şüphesiz. Ama 34. ayette bunu kim diyor? Kullar, cennete giren kullar diyor. Şimdi anladınız mı? Lamni'ye geldi. Yani kullar şimdi ee, Allah kafur ve şekur olduğunu orada İdrakla görüyorlar, yüksek bir anlayışla görüyorlar. Aman ya Rabbi sen hakikaten gafur ve şekursun orada. Elhamdülillah. Yani bunu idrakla, anlayışla e, anlıyorlar da e, onu diyorlar. Hocam burada şükredilen, teşekkür edilen, secde edilen de diyebilir miyiz bu? Şükür şey secde edilen de söyleyebilir miyiz? E, yani orada secde edilen yok. Şimdi ahirete özgüdür şunu bunu. Yani bu dünyadaki yansıması da var. Yani şekür şu demek. Sözlüklere baktığında şeküre, şükre layık olan da var. Amenna. Ama şekürün kelime anlamı <gülüyor> dolayısıyla çok çok şekere fiilini yapan var. Yani o şekere fiilini, şükretmek fiilini burada işleyen fail Allah. Yani şekur e, bu anlamda. Ama biz bunu nasıl anlayacağız? E, kulundan, demin izah ettim ya, kullarından yaptıklarından... Memnun, memnun olup demin minnet minnet aşağıdan yukarı minnettir evet. yukarıdan aşağıya memnuniyettir memnun olup demin yanlış kullanmış olabilirim şey yaparız memnun olup da ikramını çokça artıran manasında bu şimdi evet o manada bunu idrak ediyorlar yani Allah'ın gafur örten bak şimdi hüznü giderdi diyor ya. Hüznü neyle gideriyordu? Hani ilk başamada günah endişesi vardı. Ya ben bu ne olacak günahlarım endişesi vardı ya. Onu gideriyor. Onu hangi esmayla gideriyor? Gafur esmasıyla gideriyor. Örtüyor üzerini yani. E şimdi bu hali anladı. Ya Rabbi sen hakikaten gafur musun? Bir de oradaki ikramları görüyor. Ya Rabbi bizim ne kadar iki rekat namaz kıldık bir şey yaptık falan küçücük yaşantıda e bir de oradaki idrakı düşünün cennet nimetlerinin idrakını düşünün ve cennet nimetlerinin ikramının en büyüğü olan Allah'ın cemalinin kendi kendine ikramının olduğunu düşünün aman Ya Rabbi sen hakikaten şey kursun ya küçücük şeylere bol bol ikram edensin Ya Rabbi nasıl bir ikram edicilik bu işte o inne ve lamın orada tehditle gelmesinin manası bu işte Kur'an'ı böyle değerlendirmek lazım. Burada niye lam yok? Niye orada var? İşte şoklanarak, idrak ederek anlıyorlar Birisini Allahu Teala diyor. Birisini kullar diyor. Aman ha Kur'an'ı ne olur Arapçayı öğreniyoruz. Amacımız tercümanlık değil. Bu... Ee, ya da bazen meallerle bile anlaşılır bu Arapçaya gerek yok baktığında. Bu incelikleri şey yapmak lazım. Çünkü e, imanımız artar. İdrakımız artar. Cenneti daha rahat algılarız. Sistemin ne kadar düzgün olduğunu anlarız yani. Allah. Devam edelim. Nihayet <gülüyor> 35'e geliyoruz. Allah'ım affet. ellezi. Ha şunu da söyleyeceğim o da iyi güzel bir nokta o şuruma gitti. 33'te bakın ne diyor? Altının kırmızıyla yazılmış burada ne var? Zeheb'in. Zeheb Arapça altın demek. Hemen alt satıra bakın. Eshebe de giderdi demek. 2'nin kökü ikisinin kökü aynı. Yani altın kelimesinin kökeniyle, aslı ile gitmek buradaki ifade gidermek. Gitmek kökeni aynı. Şimdi ikisinin, iki kelimenin alakasız gibi gözükse kökleri aynıysa muhakkak bunun manası bir yerlerde birleşiyor demektir. E birisi altı, biri gitmek. Nasıl birleştiririz bunu? Bunu bir Arap atasözünde çok güzel var. Atasözü şuymuş: Cema zehp, sum zehp. Cema biriktirdi demek. Cema zehp Altını biriktirdi, gitti. sümme daha sonra demek zehep gitti. Gitti, kaybetti. Bak, Arapçası söylüyorum. Cemahen hep, sümme zehep. Altını biriktirdi, sonra gitti. Yani, e, şunu demek istiyor. İnsanın elinden giden şey altın. Evet. <gülüyor> yani elinde kalmıyor altın. Kıymetini Gidiyor. İşte gittim. kökü bu yüzden aynıymış. Ya Rabbim de burada alt satıra alt satıra getirmesi bu. Cennetteki altını gösteriyor. Ama diyor ki önemli olan oradaki altın bilezek. Siz bu taraftaki altına takılmayın. Çünkü zaten gidecek mesajı da burada var. Bunu yani Kur'an'daki böyle latif incelikleri yakalayınca nasip olduğu kadarıyla size de paylaşmak istiyorum ki yani Kur'an'a karşı şeyimiz artsın diye, <gülüyor> arzımız hayranlığımız artsın diye inşallah motivasyon olur bu. Evet, 35'e gelelim. Bismillah. Ellezi, ehallen'e dar el muqametin min fadlihi. ''Lâ yemessûne fîhâ masabun ve lâ yemessûne fîhâ lûhûb.'' Türkçesini okuyorum. Yani buradakini okuyorum ama biraz farklı olduğunu göreceksiniz. ''O ki bize lütfuyla makamı yüksek olan yurda koydu, bize burada yorgunluk dokunmayacak, burada bize bıkkınlıkla dokunmayacak.'' Burası cennet biliyorsunuz, cenneti anlatıyor. Ellezi hani üzüntüyü gideren Allah'ta şimdi yukarıda elhamdülillah dedi ya. Birinci özelliğini anlatıyor. Bizden hüznü giderdi. De. Devamını biliyorsunuz. Şimdi de ikinci şey yapıyor. Ellezi o kimse ki ehalla pardon ne Bunun kökü halle. Bu Türkçeye neyle geçmiş biliyor musunuz? Mahalle kelimesiyle geçmiş. Kökü aynı mahalle. Mahalle ne? Yaşanılan yurt. Ee, burada da fiille ifal babı oluyor. Kullanılınca zamanda bir mahalleye koyarsın ya, yerleştirirsin ya. Bu manada geliyor. Yani bizi yerleştirdi. Şimdi cennete girdiğini düşün, kapının içinde o muhteşemlikleri gördün. Sonra diyorlar ki senin mekanın burası. Hani adim cennetinin manasını düşünün. Buraya yerleş. Melekler geldi. Buyurun artık sizin burası Selam yurdu da hoş geldiniz. Başka ayetlerde de var hani e, selam olsun size. Tahiyyatta karşılanıyorlar. O güzel ile beraber e, karşılanıyor. Kimlerin karşılayacağını söylemiyorum. E, o bir şey oluyor. E, karşılandı geldiniz. Orada diyorlarmış ki darul mukame. Yerleştirilen yer neresi? Darul mukame. Dar, Türkçe'de hangi kelimeyle kullanılıyor? Yurt. Yurtta yok aynı kelimelerle kullanılıyor Darül Acaze var mesela Darül Funun var Onun aslında biliyor musunuz Diyar Hani diyar diyar dolaştım diyorsunuz ya Aynı kökten oluyor Yani bir bölge bir mıntıka diyar Ya başka kelimeye çevirmek gerekiyor Diyar deyince anlaşılmıyor bu Diyar yani Ne diyarıymış mukame bu kelimeyi anlayamamıştım ee, diğer konularda olduğu gibi Hüseyin Hoca'ya sordum Allah razı olsun ondan çok yardımcı oluyor. Kendisi hem e, ana dili Türkçe Su Suriye Türkmenlerinden hem de baba dili dilim ona Arapça. Neden? Ee, Arapça konuşulan bir mıntıkada yetişiyor. Ee, Üniversiteyi de Arap Dili Edebiyatı bölümünde bitiriyor ve Türkçe'de şu an Arapça Tercüme Teknikleri dersi veriyor. Ee, çok da mütevazı insan Allah razı olsun. Ee, ona ben böyle incelikleri soruyorum ama e, çünkü yaşayan Arapça ya da sahip olduğu için gündelik hayatta nasıl kullanılıyor falan onları da soruyorum. Elhamdülillah çok faydası oluyor ondan da. Bu mukam kelimesini inceledik. Bunun e, Türkçedeki bir benzeri makam. Game kelimesinden geliyor. Hani İhtin Asrafen Müstakimi isterken filmi fiil, fiil üzerinde çok duymuştuk. Kur'an'da 660 yüz küsur yerde geçiyordu. Yani her yaklaşık 10 ayette bir geçiyor. Her yaklaşık sayfada bir geçiyor. Çok müthiş bir fiil. Game fiilini anlarsanız çok şey anlarsanız. Burada da e, e, ikame kelimesi. İkamet olarak Türkçe'ye geçmiş. Yukarıda, yukarıda, yukarıda akşam namazını kılarken hoca birinci yakatta onu okudu. Hazreti İbrahim'in duasını. Mukimen salat ediyor. Yani benim mi namazda mukim olanlardan eyle diyor. Evet. Yani ikame eden. Onu da diğer hocam olan, Arapça <gülüyor> hocam olan Mehmet Yac'ı güzel söylemişti. İkamet etmek bir yerde yerleşik olma durumu değil mi? Evet. Evet. Ya Rabbi bize namazla ikamet et. Diyordu. Nerede, e, nerede ikamet ediyorsun? Namazda. Mahallen ne? Namaz mahallesindeyim. Yani namazın sürekliliği var. Daim namaz diyorlar buna taslavufta. Yani e, öyle bir yaşıyorsun ki her anın namaz gibi. Yani selamını verince o ne haber işte e, şu maçın sonucu ne oldu bilmem ne falan deme. Cami cemaati çok yapıyor bunu. E, yani namaz bitiyor hemen sarılıyorlar şakalaşıyor. Tamam şakalaşılacak edilecek ama bir miktar orada kalmak lazım. Çünkü ayet-i kerimede diyor ki onlar ki namazları kıldıktan sonra otururken, ayaktayken yanlarının üzerine Allah'ı zikretmeye devam ederler diyor. Ha Biz bir şekilde bunu tesbihatla yapıyoruz aslında. İşte Resulullah'ın bir sünneti aslında o ayetlerin güzel uygulaması. Yani Allah'a selam verdi, normalde yönelmemiz lazım, rabıtayla yönelmemiz lazım. İyak enabu e, Namaz bitti, selam verdim Allahu men teselam dedim. Yani orada direkt görmedim. Selam sensin aslında. O da bitti. Şimdi hemen dünyaya dalma diye. işte e, Allah'ın resulü en azından tesbihatla biraz daha zikir, Allahı hatırlama boyutunda. Tesbihat demiyorum. Allahı hatırlamak boyutunda tesbihatı yaptırtıyor. Ama asıl olan namazdan o tesbihat bitti. Ya biraz da otur. Allah'la o bağını koparma. Ve o şekilde de hayata devam et. İkinci namaza kadar da mümkün olduğun kadar tut bunu. Buna zikir hali deniliyor. Bununla ilgili e, şey yapayım. O yüzden ikamet et burada. Buraya gelelim. Mukame de ikamet edilen yer manasında. Yani bunu Arapça tarafıyla işledik. İsmi mekan, ismi zaman. İkamet edilen yere koydu. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir ayet geldi hemen benim aklıma. Bu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl hayat ise ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bunu bilseler de. Asıl hayat diyor ya anlayamıyoruz. Ama oraya gidince göreceğiz ki ya dünyadaki oyunmuş ya. Yani bir e, sanal bir şeymiş ya. Gerçek hayat buraymış. Burada peşin de onun için. Orayı da o idrakla, yüksek idrakla anladığında da gerçek ikamet edeceğin senin muhitinin, mahallenin orada olduğunu anlıyorsun, idrak ediyorsun. Peygamber Efendimiz bu konuda ne diyor? İnsanlar bir uykudadır diyor. Öldüklerinde de dirileceklerdir diyor. Uyanacaklar. Uyanacaklar yani dirilecek, uyanacaklar. İnsanlar bir uykudadır. Öldüklerinde ya da diriliklerinde uyanacaklar diyor. Gerçekten öyleymiş. Yani bizim şu an yaşadıklarımız basit bir rüya gibiymiş. Aynı anda bakın yalnız yani sonra <gülüyor> olacak bir şey değil. Aynen şu boyutta başka bir boyutta çok yüksek bir konsantrasyonla farklı halogramik ifade diyelimiz biz buna. Farklı bir idraklı bir yaşantı var. Biz bu boyutunu idrak ediyoruz. Ama perdeler açılınca ahirete gidince ha deyince dank edince idrak edince biz bunu anlayacağız. İşte ölmeden evvel ölünüzün bir anlamı da bu. Ya yani bunu daha yaşarken idrak et. En azından o yolda ol şeklinde. İşte bir de cennete girince üstüne üstlük, ha asıl hayatı görünce. Asıl ikamet edilmesi gereken yeri de görünce elhamdülillah diyecekler. Buradaki ellezi elhamdülillah'a gidiyor. Yani elhamdülillah ellezi yani şu, şu kimse ki Allah ki şöyle şöyle yaptı ne yaptı? Ehelle mahalleye yerleştirdi. Hangi mahalleye? Darul mukam diyara ikamet edeceğimiz diyara yerleştirdi. Ama nasıl? Min fadliyi fadlından. Faziletinden bu fazla kelimesiydi hatırlarsanız. Fazladan verdi. İşte o Şekur kelimesinin ifadesi. Yani bize kitaplarda izlenen Esma Ali açıklamaları çok doyurmuyor. Yanlış değil ama doyurmuyor. İşte buradaki anlamına baktığın zaman Eşşekur'u daha iyi anlıyorsun. Yoksa öbür türlü secde ediler ya da şükre layık olan. Amenna öyle Allah tabii ki öyle. Ama e, daraltıyorsun anlamı o zaman. Onun da olduğu daha geniş bir küreyle baktığında da işte fatlından verdi deyince Eşşekur esmasını görüyorlar ve kendileri o boyutta yaşıyorlar. Bu düzgünse bugüne geçen noktada ben bu ayetimde bu çok enteresan. Hani şey söylemek istemiyorum. Bir fedhabemin hazreti Peygamberi duyor. Şeyde diyor cennette diyor uyku var mı, uyku yoktu Uyku diyor ölümün arkadaşı da ortağıdır diyor. Hı hı. Peki yorgunluk var mı deyince bu soru ağır gidi hazreti Peygamber ama cevap veremiyor. Hı hı. Hemen bu ayetiniyor. Orada bize usanç gelmeyecekti. Bu gelmeyecektir. Çok yani, güzel. İyi oraya bir geçiş yapalım. O fazlını biraz daha açıklayayım. Fadlından veriyor yani Normalde biz onu hak etmiyoruz evet, yani, e, Hatta bir iki şey duydum çok güzel e, İpek efendi var bu Uşşaki tarikatının e, Bir dönem önceki şeyhi Çorum'da falan inanılmaz hizmetleri var Ben o grupla hacca gitmiştim de O anlatıyor e, Talebelerinden birisi hacca gitmeden evvel Kabrini ziyaret ediyor Bir uyuklama hali geliyor orada ve rüya görüyor Rüyasında o İpek efendiyi görüyor Nasılsınız efendim iyi misiniz diyor. Ya iyiyim diyor bir sıkıntım var diyor. Şimdi talebe şaşırıyor. Ya, yani diyor olmaması lazım. Hani aklına azap geliyor bir şey geliyor. Yani nasıl olur falan böyle. Ya efendim diyor acaba hani bir azabınız bir sıkıntınız mı var diyor. Yok yok evladım öyle değil diyor ama bir sıkıntım var diyor. Burada utanıyorum diyor. allah Teala bana o kadar ikram ediyor ki diyor. Utanıyorum diyor. Allah yani daha e, kabirdeyken e bir de cennete gittiğinde o ikramları gördüğünde halimiz nasıl olacak yani? İşte fadlından verdi ya. Hamdolsun elhamdülillah ya Rabbi. Of yani işte şekur bu küçücük şeylere çok büyük karşılıklarla veren. Yine anlayamıyoruz biz bunu. Az diyor. Orada orada orada orada neler anlaşılacak? Yani ölürken yaşarken işte neler yani As, her şeyi diyor. bu dünyada bile zaten cennetli gibi yaşıyoruz Allah'ın lütfuyla şeyi düşün anladığınız durumu devam edelim la yemessuna yemessuna bize temas etmeyecek temas kelimesi buradan geçiyor fiha nerede orada ne dokunmayacakmış nasab dokunmayacakmış İkincisinde hocam, şey yapayım bunu yapayım. Acaba burada şey fiha'yı öne almış aslında faili öne alması lazım. Herde öncelik Aynı şeyde o şeydeki. Burada aslında şöyle olması lazım. Güzel söylediniz onunla la, la yemessuna nasabun fiha olması lazım orada. Yani fihanın evet. sonra gelmesi lazım. Öne gelmesinin sebebi ne biliyorsunuz Arapçada bir şey öne geldiği zaman tekit oluyor, pekiştirme oluyor. He orada. Buradaki ha cennete. Ha oradaki cennete gidiyor. Ee, orada olmayacak. Yani burada var. Müslüman, ha bu ne biliyor musunuz? Şey zannediyor insanlar. Ya namaza e, başlayacağım, Allah yoluna gireceğim. Her şey günlük lüstanlık olacak. İşte bütün işlerim üzerinde huzur gelecek falan. Yok kardeşim e, yani e, Allah'ı seviyorsan bela Resulullah'ı seviyorsan fakirlik gelir diyor tasavvufta. <gülüyor> bu kötü şey değil. Ee, anlatabildim mi? Ee, yok ya gelmez. Yani sen bunlara rağmen hamd ederek şükrederek yaşarsın yani. İmta. O da senin imtihandır. Allah'a yaklaştırıcı şeylerdir bunlar. Ee, anlatabildim evet, ben, mi? Şey var, bu yazılmış zaten. Yani bunu öyle böyle bizde kadar değiştiremiyor. Bu yazılmaz. Yani peygamberleriniz neler yaşadığını bir görsen hiçbir insan onun gibi olmamıştır. Doğuştan babanı kaybet. 6 yaşında anneni ayrı kal. E, yıllarca dağlarda yaşa başka bir ailede. Sonra gel tam kavuşmuşken anneni kaybet ve kendisi gömüyor çölde. Sonra gel dedeni kaybet. Sonra gel amcanı kaybet. Sonra e, <gülüyor> ka hanımını kaybet. E, bütün çocukları kendinden evvel vefat ediyor. E, eşim de güllük gülistanlık bir İslamiyet yani yani yaşam. Yani yine de Allah bize çok ikram, ikram, ikram ediyor. Basitleştiriyor değiştiriyor yaşıyorsa. Yani. Evet, Neyse öyle. ezan okunmak üzere onu şey yapalım. Orada nasap dokunmayacak nasab Nasap neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Hani var ya evet. Feizza Ferak'ta fensap var ya. Evet. Dua suresinin sonucunda. Ferak'te boşluğa düştüğün zaman, yani bir işi bitirdiğin zaman, boşluğa düştüğün zaman fensap. Hemen başka bir işe koyul. Nasab aslında dikmek demek. Neyi dikmek? Mesela çadırın direğini dikiyorsun. Ee, ama bir dolap olduğu zaman güncel ifadeyle dolabı monte ediyorsun yani bir işi kurmak yapmak için bir gayret gidiyorsun bu gayreti yaparken bunu yine işte Hüseyin Hoca söyledi yani nasab ne dedim şöyle anlattı bir işi yapmaya niyetleniyorsun da kalbine bir zorlama hissi geliyor ya işi, işi yapmadan önce ve yaparken ki o his nasab ama devam ediyor ve la yemessen feiha luhub. da işin sonunda gelen bitkinlik, yorgunluk hali. Burası anlaşıldı herhalde. Yani aslında bu cümleni şöyle kullanabilirdi. La yemessuna feiha nasabun ve la de diyebilirdi. Yani Arapça bilenlere söylüyorum. Burada atıf harfiyle kullanabilirdi. Ama atıf harfi kullanılmamış iki tane ayrı cümle olması önemine vurguluyor. Ya bu bana çok bunu ilk duyduğumda ben bunu yıllar evvel bunu duymuştum. Ya göbek atasım geldi. Niye biliyor musunuz? Yani çocukken ben Sizde de olur mu bilmiyorum. Bir bıkkınlık hali gelirdi, bir neşesizlik hali gelirdi. Derdim ki ya ben yani Müslüman cennete girecek ya Cennetse de ben bu halimle girersem cennet bana yani yazık olur cennete yani hani cennete layık olmaz bu derdim. Ya ya benim böyle girmemem lazım. Bu ayeti duydum çok hoşuma gitmişti. O bıkkınlık, usanç hali olmayacak diye. Allahu Teala bütün o hislerimizden alıyor. Ne öndeki meşakkat. Ne sondaki meşakkat nasıl bir rahatlık yurdu olduğunu da Rabbim burada e, ifade ediyor. Ezan okunuyor. Daha e, söyleyeceklerim vardı ama e, bu şeyde geçelim. Allahu Teala bizi Allah yani elhamdülillah yani cennette diyor bu sahnelerde ama biz bunu anlayan Müslümanlar olarak bu dünyada hamd ediyoruz. O Rabb'e hamdolsun ki bize böyle imkanlar açtı. Bütün insanlığın içerisinden bizi seçerek takdir etti, Müslüman olmamızı nasip etti. Biz de bu nimetlerin bilincinde olarak şükür boyutunda, ibadet boyutunda, şükür boyutunda yaşamayı nasip etsin. Ama bize Kur'an'ı miras bıraktık diyor. Bunun bilinciyle, buna sıkı sıkı sarılarak bu ikrama, Allah, aynı babamızın, dedemizin miras bıktığı o emanet gibi değer vererek içine girmeyi, yaşamayı, yönelmeyi nasip etsin inşallah. Ee, diğer gruplardan olmamayı nasip etsin ki onlar bu nimetleri olmayacak. Allah-u Teala da bizi cennetinde cemaliyle, kendiyle ikram diyoruz onunla müşerref kılsın inşallah. Ve bunun yolunu da kolaylaştırsın inşallah. Haydi <Gülüşmeler> vel ahiru Dava na inni elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha